Müzekkin Nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül Arief'in eşrefolu Rumi Hazretleri, ölümün tarifi. Ölüm sanıldığı kadar kolay değildir. İnsan ölüm anı ve sonrasında birçok zahmet çekip azap görür. Ayrıca Geride bıraktığı insanların halleri de nice olur. Ölüm öyle bir şeydir ki, Bayındır yerleri yıkar, Toplulukları dağıtır, Lezzetleri giderir. Gözlerden yaş akıtırken, Yürekleri yangın yerine çevirir. Anne ve babaları, Baş açık, Üst baş yırtık, Yalın ayak halde dolaştırır. Ölüm geldiğinde, Kişide nezaket, Düzgün görünüm, ve efendice tavır kalmaz. Büyükçe zahmetlere düşülür. Yüz kılıç darbesiyle yere düşülmüş gibi zahmet ve sıkıntı çekilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mü'minlere ölümün şiddeti ve acısı yüz kılıç darbesinde hissedilen acı gibidir. Buyururken Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle der. Ölüm neye benzer? Mesela, Bol dikenli bir ağaç, Birinin boğazından içeri sokulsa, Her diken bir damara saplansa, Bu dikenli ağaç çekilip, Damarların hepsi yırtılsa, Boğazına dikenli ağaç sokulmuş, Ve bu ağacın çekilmesiyle damarları yırtılmış kişi, Nasıl acı çeker? İşte ölümün acısı da böyledir. Azizim, Can acısından, Ölüm anı ve sonrasında, kişinin başına gelecek olanlardan biraz haber vereyim. Duy bunları, işlerini buna göre ayarla. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin As anlatıyor. Babam, ölenler, niçin ölümü tarif edemezler dediğinde, herhalde, o sıra delirirler de, ondan tarif edemezler derdik. Nihayet, Babam içinde ölüm anı vaki oldu. Başının ucuna oturup, Babacığım, bize ölümü tarif edebilir misin dedim. Babam, ey oğul dedi. Ölüm denen şey büyük bir halmiş. Onu dille tarif etmek mümkün değil. Dilimin döndüğü kadarıyla halimi anlatayım. Bağrıma çok büyükçe bir dağ konuldu. Canım, iğne deliğinden geçer gibi çıkmaktadır. Yerle gök arasında sıkışmış gibiyim. Başa gelmeden, ölümü konuşmak kolay. Ancak başa gelince anlaşılıyor ki, ölüm yaman ve zor bir meseledir. Azizler, üç şeyin tarif edilemeyeceğini söylemiş. Biri ölüm, ikincisi cehennem, üçüncüsü de cennettir. Kitabın yazarı olan fakir, ölüm, cehennem ve cennetten biraz bahsetmek ister. Bunda okuyucular için büyük fayda vardır. Ey Aziz! Ölenlerin halinden bir zerre bilinseydi, bu konuda zerre miktar bir şey tadanlar, dayanamayıp helak olur, kimse yaşayamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer hayvanlar ölümün ne olduğunu bilmiş olsalardı, semiz et yiyemezdiniz. Şeyhlerden biri, müritleriyle yürürken, bir koyun sürüsüyle karşılaşır. Müritlerine dönüp şöyle konuşur. Ey dervişler! Bunca zamandır, size ölümden haber veriyorum. Ama hiçbirinizi, şu fani, yalancı, aldatıcı, hilebaz ve gaddar dünyadan uzaklaştıramadım. Nefslerinizden doğan bu çirkin uydan." ''Sizi vazgeçiremedim. Hiç olmazsa şu koyunlara ölümden haber vereyim de bakalım sizin gibi mi davranacaklar.'' Şeyh koyunlara yaklaşıp ''Her nefs ölümü tadacaktır.'' Ayetini okur. Koyunlar hemen bir araya toplanıp kuzularıyla meyleşiyor gibi bağırışırlar. Öyle bir bağırış çıkar ki birçoğu helak olur.'' Kimileri de bir daha otlamaz, inliye inliye ölür. Bir süre sonra sürüde koyun kalmaz. Ey asiz, Meleklerden eftal ve ekremken, yüceler yücesi bir makamın varken, kendini aşağıların aşağısına bırakırsan, hayvandan da aşağı olursun. Kıyamette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, ve Firdes cennetinde çeşitli nimetlere nail olmak varken, kötü nefsin yüzünden şeytanla bir olup, cehennemde zincirlere vurulmaya layık ve razı oluyorsun. Neden Allah Celle Celaluhu'ya ve Peygamberi, sallallahu aleyhi ve selleme değil de, o kötü nefsine uyuyorsun? Sana bu kadar nasihat ediliyor, hiçbirini dinlemiyorsun. O kadar söz söyleniyor, hiçbirini işitmiyorsun. Yoksa nefsin, ahireti kabul etmeyip, inkar mı ediyor? En iyisi, o çaresiz hale düşmeden, derdine bir çözüm bul. Şu inatçı ve kibirli nefsini, bir mürşidin kapısına götürüp bağla. Hazreti İsa aleyhisselama şöyle derler, Ya İsa, sen, Ölüleri diriltiyorsun. Ama dirilttiklerin, Daha yeni ölmüşler oluyor. Mutlaka, Bunun bir sebebi, Hikmeti vardır. Yapabiliyorsan, Ölümünün üzerinden, Zaman geçmiş birini dirilt de görelim. Hazreti İsa aleyhisselam, Seçin birini. Kimi istiyorsanız, Onu kaldırayım der. Bunu bekleyenler, Civarda, Baba ve atalardan kalma, Eski bir mezarlık biliyorlarmış. Kimin yattığı belli olmayan bu mezardan, Bir kabir gösterirler. Hz. İsa aleyhisselam, iki rekat namaz kılıp dua eder. Yüce Allah'ın izniyle kalk, Diye seslenir kabre. Saçı sakalı ağarmış, Yaşlı biri çıkar kabirden. İsa aleyhisselam, Kabirden çıkana, Kimsin, adın nedir diye sorar. ''Bana Sam'' derler, ''Nuh aleyhisselamın oğluyum'' der kişi. Hazreti İsa aleyhisselam, ''Peki'' der, ''Saç ve sakalın neden ağırdı?'' ''Zira o asırda saç ve sakalın ağırması gibi bir durum yaşanmazdı.'' Sam, Hazreti İsa aleyhisselama şöyle cevap verir, ''Bir ses duydum, kıyamet koptu sandım.'' Korkudan saç ve sakalım böyle ağardı. Başımdan da ölüm sarhoşluğu gitmiş değil. Ey Sam! Ölüp toprağa karışalı kaç yıl oldu? Ey Ruhullah! Dört bin yıldan beri kara toprakta yatıyorum. Ama ölüm acısı henüz beni terk etmedi. Ey aklım var diyen bir çare. Bir acı ki, Dört bin yıl geçmiyor. Düşün, bu nasıl bir acıdır? Dünyadaki acı, ne kadar olursa olsun, ömrü bir yıl sürmez. İnsan, bir yıl sonra, bu acıyı unutur. Böylesi dünya acılarından dahi korkarken, neden dört bin yıl bitmeyen bir acıdan korkmuyorsun? Kardeş, korkuyorum dersen, yalan söylüyorsun. Korksaydın insaflı olurdun. Kimseyi elinle ve dilinle incitmezdin. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle der. Ölüm meleğinin bir mızrağı var. Bu mızrağın büyüklüğü doğu ve batı arası kadardır. Ölüm meleği dünyayı dolaşırken insanların yüzlerine bakar. Böylelikle kimin ecelinin geldiğini anlar. Bunlara mızrağıyla vurup şöyle konuşur. Varacağın yerin bir ulular meclisi olduğunu bil. Dünya Süleyman Aleyhisselam'a kalmadı. Sana kalacağını mı sanıyorsun? Bunu hatırlattıktan sonra ölümü kişinin karşısına getirir ve kişi hemen can verir.